Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler, ayak dirediler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerini haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin.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 Birbirleriyle, birbirleriyle ahektar olarak nasıl yaratmış? Onların içinde ayı bir nur kılmıştır. Güneşi de bir çerah yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkartacaktır. Allah onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz diye yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. öğütlerini fayda vermemesi üzerine Nuh Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseyi oyldular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Wed'den, Suva'dan, Yehus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece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 Yalnız ahlaksız, nankör insanlar doğururlar. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkeklere ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Alem.